Gün doktora gittim, yüzümde sivil deler vardı, hı hı. doktor bana krem yazdı, katkısı olarak da katkısına yazıyor yüzde yetmiş alkol ve kolonya var, esans var. Evet. Ben şimdi tereddütte kaldım, acaba bana dört beşer kullan diye şey yaptı bu kremi. Ben şimdi kullanayım mı? Kullanmayayım diye kaldım. Hocam ağzında bir şey memnun olurum. Yöneltelim inşallah. Şifa diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Kocaeli'ye selamlar efendim. Evet değerli hocam buyurun. Kardeşimiz tedavisini olsun. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Hı hı. Ee, o bahse konu krem. Ee, her ne kadar alkol içerse de onu ağzından içeriye göndermiyor cilde dokunuyor. Tedavi amaçlı olduğu için e, bunu kullanmakta bir sakınca yoktur. Nitekim e, tıraşını olan kişi tıraştan sonra kolonya sürülmek suretiyle o e, mikroplu durumu e, bil, kaldırabil, kaldırabil, kaldırabilmesi için bir kolonya kullanılmasında bir sakınca olmadığı gibi kolonyanın da %70'i alkoldür. Veya %80'i, %60'ı ise e, kullanması caizdir. Alkolün içilmesi haramdır. Dezenfekte etmek için veya bir tedavi maksadıyla vücudun herhangi bir yerine sürülmesinde sakınca yoktur. Ama tercih sebebi, işte ben madem alkolün içilmesi sakıncalıdır, yasaktır, ben alkolü vücuduma da sürmem diyebilir. O kendi tercihi, kendisinin evet. bileceği veya bir şey. Aynı hastalık için alternatif bir ilaç varsa da tercih Alternatif bir ilaç edebilir. varsa alkolü olmayan onu tercih edebilir ama tercih etmesi zorunlu değildir. Ee, yani mesela e, kimisi alkol ihtiva eden kolonyayı sürmüyor tıraştan sonra da Hı -hı. limon sür sürerek mikrobu gidermiş oluyor. Evet. E, alkollü kolonya sürünmekte bir sakınca olmadığı gibi. Ee, söz konusu melhemin, yüz, melhemin %60'ı, %70'i alkolü olsa da onu tedavi maksadıyla e, vücuduna sürmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Müsterih olsun kardeşimiz.